Tohumdan hasada ekolojik yaşam Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen Tohumdan Asa'da ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. E, hafta sonu Ankara'da yaşananların acısı bu kadar tazeyken e, başka şeylerden bahsetmek aslında çok zor. E, Buğday Derneği olarak biz de bu acıyı paylaşarak e, mikrofonun başında yeni bir bölümle sizlerin karşısındayız. E, bu bölümümüzün destekçisi İzel Levi Coşkun'a teşekkür ederek e, bu haftaki konu ve konuğumuza biz de dönelim. Bugün İngiltere'den gelen bir haber doğrultusunda kullanat kültürünün ve tüketim alışkanlıklarımızın en büyük sembollerinden biri olan tek kullanıplık poşetlerin zararlarını ve bunların alternatiflerini konuşuyor olacağız. Yüzde yüz ekolojik pazarlarımızdaki plastik poşet yasağı konusunda da bir hayli emeği geçen Batur Şehirlioğlu telefon attığımızda bizlerle. Batur hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Bahsettiğim gibi Türkiye'de buna benzer uygulamalardan bir tanesi de örnek olarak %100 ekolojik pazarlarda gerçekleşiyor. İstersen kısaca önce ben İngiltere'den gelen haberleri bir kısaca özetleyeyim nasıl bir uygulama başladı diye daha sonra seninle Türkiye'de ve dünyadaki örnekler üzerinden ve buğday olarak neler yaptığımızdan bahsedeceğiz. İngiltere'de 2010-2015 atık ve geri dönüşüm politikasının bir parçası olarak tek kullanımlık poşetlerin ücretlendirilmesi diye bir başlık devreye alındı 5 Ekim günü itibariyle. E, bu uygulamayla beraber İngiltere'deki tüm büyük süpermarketler ve mağazalar tek kullanımlık poşetleri e, ki burada malzeme farkı gözetilmiyor yani kağıt, plastik ya da çözünür olduğu iddia edilen e, plastikten e, fark gözetmeksizin 5 pens yani yaklaşık 25 kuruşluk bir e, ücretlendirme zorunluluğu getirildi tüm büyük mağazalara e, ve perakende e, zincirlerine. Bu güzel uygulamanın ışığında biz de Türkiye'deki durum ve dünyadaki benzer örnekleri konuşmak istiyoruz. Türkiye'deki durumla ilgili ne söyleyebiliriz Batur? Buna yakın uygulamalar var mı? Nasıl mevzuatlar var? Türkiye'de pratik olarak ne yazık ki ciddi bir uygulama yok bu konuda. Birçok bir dönem çeşitli belediyelerin bu konuda yasaklamalar getirdiklerini duyduk dinledik ama pratikte bunlar uygulamada karşılığını görmedi. E, uygulanamadı. E, bazı pazarlarda gene aynı şekilde duyduk bunları ama e, şu anda bizim şişli ve kartal pazarı dışında da bunlar sürdürülebilir olamıyorlar. Ancak sadece e, geri dönüşümlü malzemeden el edilmiş tekrar e, geri kazanılmış poşetlerin kullanımıyla ilgili tam tersi bir yasaklama var. E, bazen hani geri kazanım deyip çevreci diyoruz ama e, sağlık açısından bunlar zararlı olduğu tespit edildi. Bayağı da uzun yıllar oldu. Hepimiz biliyoruz bu siyah, mavi, pembe renkte poşetler, özellikle siyahların adı çıktı hı hı. kokusundan da tanıyabildiğimiz poşetler yasaklandı. aslında. Özellikle gıdaya temas noktasında. Bir de üstte üstlük siyah plastik kasalar var, gıdanın nakliyesinde kullanılan. Bunlar da tartışılıyor ve bunların da kullanılması yasaklandı. Türkiye'de beğen bildiğim kadarıyla uygulamalar bunlar hı hı. E bu dediğim gibi siyah poşet olarak genelde bilinir ve kokusundan dahi gıda ile temasında bir zarar olduğu zaten anlaşılabilir örnekler bunlarla ilgili yasak var ama halen bunları bile etrafımızda maalesef görmemiz mümkün. İngiltere örneğini verdik Tabi İngiltere bu konuda Geç kalmış bile sayabileceğimiz ülkelerden biri Hani Türkiye'de de yok dedik ama Örneğin çevresindeki ülkelere Baktığımızda Galler, İskoçya ve İrlanda'nın Çok daha önce böyle uygulamaları Başladığını görüyoruz Dünyadan başka ne tür örnekler var Ve bu örnekler nasıl başarılar kazanmış Çin çok güzel bir örnek Elimde bir sunum var Bu eski bir sunum Dolayısıyla tabii tam yılını takdir edemeyeceğim Bu Çin'de 4 yıl önce diyorsun da poşet kullanımı ücrete bağlanmış içinde ve bir yıl içinde yaklaşık 5 milyon ton petrol ya da buna eş değer 7 milyon ton kömür tasarrufu edildiği duyurulmuş durumda Çin hükümeti tarafından. Yani bir yılda bu kadar büyük bir tasarruf sağlanabiliyor. Birçok Afrika ülkesinde poşet yasaklanmış durumda. Danimarka, Finlandiya, İrlanda, e, onlar da aynı İngiltere'nin yaptığını çok daha önce yaptılar. İşte belgilendirme uygulaması getirdiler. Hindistan'da dört eyalette tamamen plastik poşet yasaklandı. Amerika'nın bazı eyaletlerinde, Los Angeles, San Francisco e, şehirlerinde ve bazı eyaletlerde e, çeşitli yasaklamalar getirildi. E, Fransa ve İtalya'da da polietilen poşet kullanımı yasaklandı. Hani poşeti de kendi içinde ayırılabiliyor. Hı hı. Bangladeş çok ilginç bir örnek. Ee, bu sel felaketlerinde e, şeylerin poşetlerin kanalları tıkadığı tespit edildiği için e, ülkede çok ciddi anlamda plastik poşet kullanımı yasaklanıyor. Yani yaşam, yaşam bizi e, çeşitli sıkıntılara sokuyor. Ve benzer bir örneği de sadece insanlar üzerinde değil. E, ne zaman poşetle ilgili plastikle ilgili bir sunum izlesek hep karşımıza deniz hayvanları, Kuşlar, kaplumbağalar çıkıyor çünkü bunlar gerçekten ortalıkta dolaşan plastik çöpler ve poşetlerden ciddi anlamda sakat kalabiliyorlar, ölümlerine sebep olabiliyor. Evet bu çok bahsettiğin önemli bir zararı çünkü şunu aslında tespit etmek gerekiyor özellikle dediğin gibi plastikten yapılan bu maddeler Canlıların birlikte evrimleşmediği ve dolayısıyla onlara karşı nasıl kendilerini savunacakları bilmedikleri yok olmayan malzemeler olarak doğada başıboş şekilde e, dolaşıyorlar. Yılda milyonlarca deniz canlısının bu plastik poşetler ve plastik atıklar nedeniyle e, öldüğü tahmin ediliyor. E, dediğin gibi Bangladeş'te de enteresan bir örnek. Çok farklı e, zararlar nedeniyle ülkelerin böyle uygulamalar yaptığını. Görüyoruz. Benim elimde de birkaç veri var. Örneğin İrlanda'da İngiltere'den biraz daha yüksek 50 kuruşa yakın bir ücretlendirmeyle %90'a yakın düşüş sağlanmış. Galler'de aynı şekilde %80'e varan bir düşüş sağlanmış vaziyette. Bütün ülkeler buna kafayı takmış görünüyorlar. başlıklardan biraz bahsettik ama yani nedir bunların zararları? Niye bu kadar çok kafayı takıyor ülkeler bu konuya? Şimdi dünyada bir kere şu veri de vermek lazım. Dünyada üretilen porsun yüzde dört, plastik üretimine gidiyor. Bu yüzde dörtün ve kendi içinde plastik içinde yüzde üçü de sadece plastik poşet üretimine gidiyor. Bu üretim son derece üretiminde yani plastik poşetin ve plastik malzeme üretiminde çok ciddi anlamda bu kimyasal malzemeler kullanılıyor. Bu kimyasal malzemeler su kaynaklarına, dolayısıyla da toprağa, insan'a, besin zincirinde hayvanlara, bitkilere, insanlara geçme riskiyle karşı karşıya. Daha diğer bir sıkıntı e, bu plastik poşetler kullanıldıktan sonra toplansa bile geri kazanma e, gönderilse bile e, geri kazanım tesisleri e, yeterli e, bunların çözülmesini sağlayacak yeterli sahip sahipliği birçoğu şu kadar yıl çözülmesi çözümlülür derse de e, havasız ve yeterli nemin olmadığı ortamda çözülmüyor. Çözülen plastik poşetler e, sonuçta bunlar petrosimyasal olduğu için hetro polimerlere, zehirli parçacıkları alt parçacıklara bölünüyorlar. Bu parçacıklar demin söylediğim gibi, yani üretim aşaması için söyledim ama, e, toprakta çözüldüğü sürede de bu parçacıklar besin suya ve besin zincirimize karışarak bizlere kadar geliyor. Nasıl gıdadan zehirleniyoruz? Bu da bir şekilde dolaylı olan gene insan dön dönerekten bizleri zehirliyor. Hı hı. E, olay e, sadece dünyasallar değil, Tabii ki üretim aşamasında kullanılan enerji, su kaynakları, bunların nakliyeti e, bu şekilde devam eden bir zincirleme. Hı hı. E, bahsettiğin gibi e, üren, yani aslında burada kaynak israfı açısından da e, çok önemli bir şey var. Ve bunun e, görmemiz gereken bir kısmı da bu aslında sadece bizim alışkanlıklarımız e, dolayısıyla gerçekleşen bir tüketim. Biraz kişisel olarak bir sayı vermek de gerekirse İngiltere örneğin bu uygulamaya başladığında e, kişi başına yıllık 233'e yakın e, poşet e, kullanıldığı tespit edilmiş. Yani bu gerçekten neredeyse her gün e, bir poşet, 3 e, yani günde 2 tane poşet kullanılıyor. Anlamına geliyor bu böyle her gün aslında fark etmediğimiz bir şey ama toplana toplana dediğim büyük etkilere sebep olabiliyor maalesef bizim bu tüketim alışkanlıklarımız şimdi alternatiflerle biraz devam etmek istiyorum ama onlara geçmeden istiyorsan ufak bir müzik arası verelim daha sonra alternatifler neler yapılabiliyor ve Türkiye'deki güzel uygulamalarla ilgili konuşmaya devam edelim şimdi bir müzik arası vereceğiz ve Ankara'da yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına dinleyeceğiz Buğdayın türküsü müzik Yeni türküden dinledik. Buğdayın türküsü Batur Şehirlioğlu'yla sohbetimiz devam ediyor. İngiltere'den gelen tek kullanımlık poşetlerin ücretlendirilmesi haberi ardına biz de Türkiye'deki uygulamaları konuşuyoruz. Alternatiflere geçmek istiyorum yavaş yavaş. Dediğim gibi tüketim alışkanlıklarımızın aslında bir yansıması bu. Tek kullanımlık plastik poşetlerin bu ücretlendirilmesi ya da yasaklanmasında ne gibi alternatifler öne sürülüyor ve bunları nasıl değerlendirmek lazım? Şu anda sunan alternatifler biliyorsun geri kazanım ve de şu anda endüstrinin sunduğu alternatif ise biyo çözünür poşetler. Son 10 yılda dikkat ederseniz çok popüler oldu. Biyo çözünürlere bir alternatif de biyoplastikler. Biyo çözünür poşetler gene petro elde ediliyor. Bunların yapısında daha farklı polimer zincirleri kullanıldığı için Bunların daha çabuk çözüldüğü iddia ediliyor. Bunu bir avantaj olarak sunuyorlar. Biyoplastikler ise e, yenilebilir kaynaklardan elde ediliyor. İşte mısır, e, tahıllar, e, yağ bitkileri e, gibi. E, hatta çok ilginçtir. Mesela organikçi arkadaşlar bizim ekolojik pazarlarda biz poşeti kaldıktan sonra bu biyoplastikler var. Bunları ithal edelim, bunları kullanalım diyorlar. Ama e, inceleme yaptığımda şunu gördüm. Bu biyoplastik e, malzemeler bile alternatif olan sosundan, mısır ve benzeri ürünlere elde edildiği için bunlarda da GDO var. Yani GDO'lu ürünlerden, GDO'lu mısırdan elde ediliyor. Bu da tabii ki ekolojiyle, ekolojik pazarda çok ters. Hı hı. E, daha popüler olan biyo çözünür plastiklere geldiğimizde de bu biyo çözünür plastikler, eminim de söylediğim, plastiklerle ilgili söylediğim, e, bütün zararlar bunlar için de geçerli. Daha çabuk çözülüyorlar ama sonuçta yine petrokimyasallar, yine e, hayvanlar için sıkıntı, su kaynakları için sıkıntı, gıda için e, sıkıntı doğa yoldan bize gelerekten. Ayrıca bunlar ayrı toplanmadığı için geri kazanımda da bir avantaj sunmuyor. Yani e, bu biyo çözünür poşetlerde diğer malzemelerle birlikte toplanıyor, diğer plastiklerle birlikte toplanıyor Avrupa'da. Geri kazanım ünitelerine gittiği zaman farklı bir uygulama yapılmıyor. Bu konuda e, biyo Biyo poşetlerle ilgili özel e, kapasitesi olan dünyada çok az sayılı e, özel e, atık toplama tesisi var. Dolayısıyla bunların e, hiçbir e, anlam ifade etmiyor özellikle şu an için e, Türkiye'miz için. Hı hı. Ee, e, ayrıca evet. e, bu biyo çözülür poşetlerde e, kullanılan reçinenin içinde çeşitli kimyasalların yanında ağır metallerin de kullanıldığı söyleniyor. Ee, bu bilim insanları tarafından. Dolayısıyla bu ağır metaller ve diğer plastiklerin de gıdaya teması ve toprak topraklara karışması söz konusu. Hı hı. E, İngiltere'den bahsettiğimiz haberde aslında buradaki e, haberde de geçtiği üzere seninle de konuşmuştuk. İngiltere dahi e, biyo, e, plastiklerin aslında bir çözüm olmadığını biyo çözünür plastiklerin bir çözüm olmadığını bu yönetmeliğin içerisinde de ifade etmiş. E, devlet e, henüz e, istediğimiz e, şeyleri, kriterleri sağlamış ve geri dönüşüm ünitelerinde ayrılabilen bir e, biyo çözünür plastiğin e, olmadığını düşünüyordu diye bir not var. Dolayısıyla bunu da bir not olarak düşmüş olalım. Aslında bütün bunlar biraz gelip bizim tüketim alışkanlıklarımıza takılıp kalıyor. Sanki bütün bu mış gibi yapan çözümler diyelim. Aslında tüketim alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde kendiliğinden yok olacak. Kendimizi aslında böyle çok da zihni sinir projeleri belki zorlamamamız gerekiyor. Biraz bunun üstüne konuşabilir miyiz? Ne gibi farklı alışkanlıklar edinerek biz bu problemleri baştan çözebiliriz? Tabi. Ee, genelde biz e, kafamızı e, küçük çocuktan itibaren şu kaç yılda çözünür bu kaç yılda toprakta işte e, doğaya karışır veya işte e, plastik kötü kağıt iyi şu kötü ham maddeye göre ayrıştırma e, kafamızı buna yoruyorlar. E, halbuki bugün artık e, bilimsel araştırmalar göstermektedir ki kağıttan elde edilen poşetlerinde malzemelerinde e, doğada dünyada e, olumsuz ayak izi. En az plastik kadar e, var. Buna şunu da hani zamanımız oldu, olmadığı için girmeyeceğim ama kağıt endüstrisi de dünyanın en kirli 10 e, endüstrisinden biri kabul ediliyor. Orada çok ciddi anlamda kimyasal kullanılıyor. Orada çok ciddi anlamda enerji kullanılıyor. Su kaynakları kirletiliyor. Tabi ormanlar artısı. Şimdi burada e, esas olan tüketim kültürü. Bugün e, bilişim sektörüne bile baktığımız zaman... Devamlı bilgisayarlar, yazıcılar, bütün elektronika devamlı demode oluyor. Beyaz eşyalar aynı şekilde, sadece plastik değil. Bizi devamlı bir şeye almak ve atmak üzerine e, yönlendiriyorlar. Bir e, malzemenin biz ne kadar uzun zamanda çözündüğünü veya ham maddesi ne olduğunu değil, aslında kullanılan alt kültürünü tartışmamız gerekiyor. Bir bel çanta düşünün, bir sepet düşünün, bir file düşünün. Bir insan ömrü boyunca her hafta bir pazara gitse, alışverişe gitse, Kaç tane bez çanta veya pileyi harcar, tükenir. Bir ömür boyunca belki 20 bez çanta kullanabiliriz. Oysa ki biz plastik poşet kullandığımız zaman, yani kullanan at malzemeler kullandığımız zaman, çok ciddi bir çevre kirliliğine sebep oluyoruz. Ben asıl sorunun, e, asıl sorunun toplum olarak da ne yaptığımız konusunda, nasıl bir e, etki yarattığımız konusunda bilgi sahibi olmamamıza, bilgi sahibi olsak bile. Çözüm noktasında fikir sahibi olmamamıza, fikir sahibi olsak bile sorumluluk almamamıza bağlıyorum. Hepimiz gelecek kuşaklardan bahsediyoruz, çocuklarımızdan, sorunlarımızdan bahsediyoruz. Ama dünya ısınıyor, iklimler değişiyor, GDO her yerde su kaynakları kirlenmiş. Dolayısıyla ya cahiliz toplum olaraktan, insanlık olaraktan, ya gerçekten çözüm önerilerini, çözümü bilmiyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz ya da gerçekten sorumluluk sahibi değiliz. Dolayısıyla burada bizlerin yapması gereken gelecek kuşaklara daha bir güzel dünya bırakmak için mümkün olduğunca tek kullanımlık her türlü malzemeyi plastik poşetlerden başlayarak bırakmak, bunu reddetmek, birer bez çanta edinerek buna başlamak, birer fili edinerek başlamak. Dünyada çok inanılmaz örnekler var. İsveç'te, Kuzey İskandinav ülkelerinde biz bu ekolojik pazarmıza şişle denedik bir buçuk yıl boyunca. Bez çantayı kiralayabiliyorsunuz. Pazara veya bir AVM'ye geliyorsunuz. 5 lira para verip bez çantayı alıyorsunuz. Bez çantayı kullandıktan sonra ertesi gün veya ertesi hafta o bez çantayı iade ediyorsunuz. 4 liranızı alıyorsunuz. O 1 lira da o bez çantanın yıkanma, kurutma ve tekrar getirme masrafı oluyor. Çocukluğumuzu hatırlayalım. Hepimiz depozito biliyoruz. Şişeyi geri götürürdük. Bu şişe tekrar tesise gider, yıkanır ve tekrar bize süt ve meyvası suyu olaraktan gelirdi. Şimdi teneke ve plastik alıyoruz, içiyoruz, atıyoruz. Alıyoruz, içiyoruz ve atıyoruz. Peki bunun maliyeti kime biniyor? Tüketiciye biniyor. Sadece çevre ekoloji değil, ekonomik anlamda da bu sistem aslında bizim cebimizi hırpalıyor. Benim ilk aklıma gelen en temel konuları ve hani çözüm önerilerim bunlar. Tabii ki bunların olmadığı noktada geri kazanım. Belediyelerimizin bu atıkları ayrı ayrı toplayıp değerlendirmesi bu yönde tesisler yapmaları da çok önemli. Ama ilk adım her zaman alışkanlıkları aslında sorgulamak. Belki dediğinin anahtarı atılan her adımın farkında bir şekilde atılmasıyla olabilir. Bu sizin gün içindeki gıda tercihiniz olabilir. Bir yerden bir yere nasıl ulaşacağınızla ilgili vereceğiniz bir karar olabilir. Ya da bu örnekten bahsetmek gerekirse bir markette kasaya gittiğinizde plastik poşet mi kullanmak? Ya da cebinizden çıkaracağınız yanınızda getirdiğiniz fileyi ya da çantayı kullanmak mı? Dediğimiz gibi biz böyle kararları aslında her gün veriyoruz ve bunlar birleşe birleşe. Sonunda bizim şikayet etme halde bulduğumuz sorunları oluşturuyorlar Batur biraz da buğdayın neler yaptığından bahsedelim istersen son soru olarak Çünkü pazarlarımızda biz de bunu uyguluyoruz Buradaki uygulamalar nasıl gidiyor onları da senden dinleyelim Evet şu anda sadece Şişli ve Kartal'da Şişli de bunu 2009'da başlattı Kartal'da ise daha bir sene oldu Plastik poşet kullanımını kaldırdık Alternatif olarak da bez çanta ve file e, sunuyoruz tüketicilere. E, şişide tüketiciler de bu konuda çok e, talepkardı. Ama halen tabii bu konuyu e, aktarmak da hem e, esnafa üreticilere hem de bir kısım tüketici anlatmakta çok zorlanıyoruz. Yani hiç sadece bir şey yasaklamakla bitmiyor. E, çok ciddi bir halkla ilişkiler gerektirir insanlara... E, demin radyo programı bütününde konuştuğumuz gibi plastiğin ve kullanım kültürünün zararlarını anlatmak gerekiyor. Halen ben mesela Ankara Çankayı Pazarı Alışverişi yapıyorum. E, müşteri ekolojik pazara geliyor, ürünü alıyor, önce kese koyduruyor, arkasından plastik poşete koyduruyor. Yani bu ka kafa yapısını değiştirmek zorundayız. İnşallah bu iki pazardan başlayarak diğer pazarlarımızda da e, ekolojik po şey, e, plastik poşetleri kaldırıp Eze hat kullanımında minimuma indirerek tüketiciyi bilinçlendirici yönde çalışmalara devam edeceğiz. Evet biz de bu vesileyle bu e, pazarda bu konuda yaşayan emeklerin için biz de bir kez daha teşekkür ederim sana. Ayrıca programımıza konuk olduğun için de çok teşekkür ediyoruz Batur. Ben de teşekkür ediyorum açık radyoya. Kısaca duyurularımızla e, kapatalım programı. Dün başlayan Exponatura fuarında Buğdayda sizlerle buluşuyor olacak. Pazar gününe kadar sürecek olan fuar Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde. E, biz de burada standımızda sizleri bekliyor olacağız. Bizimle tanışmak ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız Buğday Derneği olarak Exponatura'dayız. Ayrıca bir eğitim duyurumuz var 24-25 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kadıköy'deki ofisimizde kent bahçeciliğine giriş ve tohumla ilgili bir eğitim düzenliyor olacağız. Bu eğitime katılmak istiyorsanız da eğitim.buğday.org adresi üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet bu duyurduğumuz iyi örnekli pazarlarımızın da bir tarihlerini tekrar hatırlatarak programı kapatalım. Bugün Bakırköy'de cumartesi günü, Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlarımıza sizleri bekliyoruz. Ben Buğday Derneği adına Morakabatepe yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demirel'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam.